Merhabalar. Ben Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara. Bugün konum Doktor Özgün Başaran Kaya. Ee, Özgün Bey belki tanıyorsunuzdur. Çocuk ekimi aynı zamanda homeopat. Evet. Ee, Bütüncül sağlıkla ilgileniyor. Biz bugün e, program dahilinde çocuklarda vegan beslenmeyi konuşacağız. En sık e, konuşulan şeylerden biridir. Hep şöyle denir, değil mi Özgün? Ya tamam yetişkinlerde bir şekilde yapılır da bu çocuklarda bebeklerde nasıl olacak vegan beslenme? Sen evet. şimdi bayağı bir çocuk bakıyorsun. Evet evet bayağı. Yani Bakayım. binlerce belki de çocuğa çocuğu muayene ettin şimdiye kadar. 70 binden fazla bebek 70, ya, çocuk gördüm şu an kadar. Evet. 70 binden fazla çocuk gördün ee, ve bu çocuklara vegan diyeti aslında öneriyorsun. Sen de çocuklarını sen de böyle yaşıyorsun şey. eşinde de, de, çocuklarında de, böyle aynen. yaşıyor. Şimdi bunun insanlara anlatırken gelen Ailelere anlatırken ne yapıyorsun Nasıl anlatıyorsun Çocuğun süt içmemesi olayını işte Et yememesi olayını Nasıl karşılıyor bu aileler Ya şimdi toplumsal Delizyonlar var bu konuda İnsanlar e, zihnen açıklarsa Zaten ben neden e, Tüketilmemesi gerektiğini Mekanizmalarıyla anlattığımda Onlara da mantıklı geliyor ve hani e, Bunu tercih ediyorlar e, Kimisi zaten buna mecbur şekilde geliyor bana çünkü besin ee, alerjileri evet. sıkıntısı var yani değil Yani 0-2 yaş arası en sık alerji, alerji nedeni inek sütü alerjistir. Yüzde kaç gözlemledin şimdiye kadar? Yani 0-2 yaş arasında bence hepsi tanısını, tanı almıyor. Yani bu çocukların büyük kısmı e, kaçıyor arada. İşte bu çocuğun gazı var deyip geçiştiriliyor. İşte ne bileyim... Gaytasında işte mukus var e, deniyor ama kimse oturup araştırmıyor. Bunun üzerine ancak oturup kurcalarsanız aslında tanı alıyor bu çocuklar. Hani bence aslında buzdağının çok az bir kısmını görüyoruz. Hani altında Hı -hı. kocaman bir kitle var. Aslında şöyle bir şey var. <gülüyor> ee, insan türünün tamamı inek üstüne karşı alerjik aslında. Çünkü laktoz ya laktazı... Aslında laktazda bir sıkıntı Lakt, var. O sadece o da o değil ama aslında. Evet, yani o sadece hani bir parça Galaktoz bir şeker yapısı, hani onu parçalayamıyoruz. Hani bir kısım parçalıyor, bir kısmı parçalayamıyor. Mesela o değil. şöyle bir şey var. İnsanda tanımlanmış dört tip aşırı duyarlılık reaksiyonu var. Bunlardan tip bir olanı akut bir reaksiyondur. Hani bir şey yersiniz, o an vücudunuz tepki gösterir. Yani yani bir şey hani akut ürtüker denen ya da halk arasında kurdeşen denen akut alerjik reaksiyon. Hani ne bileyim bir çocuk işte o inek sütünü yer işte içer işte ne, inek yani süt ürünü tüketir ardına işte kanlı gaitalaması olur kanlı dışkılaması olur bu bir akut reaksiyondur ee, bir de kronik bir reaksiyon var bu da işte tip, e, tip 4 aşır duyarlılık reaksiyonuna giriyor yaşayan bütün insanlık e, bu konuda antikor üretiyor yani e, hayatına süt ve süt ürünü girmiş herkes de bunun antikoru var. E, ve bu bugün e, birçok bilimsel çalışmayla kanıtlanmış durumda ki birçok kronik hastalığın evet. nedeni. immunglobulin e, genin e, alt tiplerinden tip 4'e dair bu formda antikor üretiyor. Bütün insan türü e, ve bu kronik inflamasyon denen, sessiz inflamasyon denen, sessiz iltihap denen şeye neden oluyor ve bunun sonunun... Ucu açık. Hani kanserden romatizmaya... Tip 1 e, diabet, çölyak, e, artık... Bir, evet, tip 1 diyabet acayip ayrı bir konu. O, o, hani, o belli başlıyor. O bir kongre konusu olabilir tip 1 diyabet ve süt tüketimi. Evet. Bunun ilgili tonla yayın olmasına rağmen halen ama pompalanıyor yani süt tüketimi. Evet, maalesef. benim de beraber çalıştığım bir takım çocuk hekimleri, österip profesörler falan hani ço ço hala çocuklara süt tü tüketmemiz Aslında gerektiğini. Aslında yani hani bu yayınları da onlar yapıyorlar. Hani bu Aslında. inek sütünün tip 1 diyabet yaptığına dair hani kanıtlanmış yayınlar. Hani bugün herhangi bir kanıta dayalı tıp sitesine girip işte tip 1 diyabet etiyolojiye hani nedenlerine baktırdı çevresel nedenlerde bir sırada birinci sırada inek sütü yazıyor. Evet. Yani biz veganlar yazmıyoruz yani On, onlar hani e, yazıyorlar. Bunun böyle olduğunu söylüyorlar ama yine de beslenmede işte ek işte kadar geçerken işte muhallebi ver. İşte ne bileyim peynir yedir. Bir yaşından so, yoğurt, yoğurt, sonra illa başlatılır mesela. Yani. E, evet. Bu inek sütünün insandaki farklılığının nedeni aslında yine sorun inek sütü değil. Sorun başka bir canlının sütü. Aslında insan keçiye de aynı etkiyi gösteriyor. Aynı tepkiyi veriyor. E, ne bileyim gergedan sütüne de aynı tepkiyi veriyor aslında. Bir şey değişmiyor. Şöyle bir şey var. Ya bu konu başladığında benim kurduğum ilk cümle şu oluyor: <gülüyor> Net olan bir şey var bizi diğer canlılardan ayıran e, alet kullanabiliyor olmak, sosyal hayat içerisinde bir takım şeyler yapıyor falan olmak değil. Yani onlar da bir takım şeyler yapıyorlar. Bizi diğer bugünün dünyasına bizi diğer canlılardan ayıran en temel şey kronik hastalıklar. E, yani doğada kendi yaşam döngüsü içerisinde yaşayan canlılarda işte bir hipertansiyon, bir kanser. Bir, bir romatoyu hastalı. tartır, şeker hastalığı gibi şeyler bulamazsınız. Eğer insan müdahalesi yoksa o hayvanın hayatında. Ee, ve bunun tek bir nedeni yok. Ama beslenme, hani bu pastada çok önemli bir yer kaplıyor. Şöyle bir şey var. Doğada insandan başka, başka bir hayvanın sütünü içen hiçbir canlı yok. O da endüstrinin zaten endüstri geliştikten sonra süt bu kadar... ...hani çok pompalanmaya, önerilmeye... Tabii ki, ...vesaireye tabii. Ki, tabii ki. Ama ama yani o... örneği yok bu noktada. Hani e, Ben bunu söyleyince hemen insanlar... ...ama kedi de süt içiyor falan gibi bir cümle kuruyor mu? Kediye sen veriyorsun. Yani kedi kendisi gidip... Evet. ...ineği emmiyor yani. E, bir, bir şöyle bir şey var. Bir de bunu hani doğada hiçbir canlı... ...o süt bebekliği dönemi dışında... ...süt süt ürünü tüketmiyor insandan başka. Hı -hı. Ama insan 70 yaşında da süt içiyor. Peynir yiyor. Evet. E, bu bu inanılmaz. Yani doğada et yemenin karşılığı var. Et yiyen hayvanlar var ya da yumurta yiyen hayvanlar var ama süt hiç, başka bir hayvan sütü yiyen canlı hiç yok. Evet. Yani o noktada hepimiz diğer canlıların, yani bütün insanlar diğer canlıların sütüne karşı aslında alerjik durumdayız bir de çoklu gıda alerjileri var. Sadece süt değil mesela o, süt şey açıyor, sürü, o, o kanalı o kat, açıyor. O kanalı açıyor. Açtıktan sonra artık alerji alerjik reaksiyonlara daha yatkın bir bünyesi evet. oluyor o çocuğun. Benim e, en çok sormak istediğim şeylerden biri de şu aslında. Şimdi e, hep bir büyüme gelişmenin Hı -hı. iyi olması için süt önerilir, değil mi çocuklara? Evet. Bu da beslenme önerilerinin aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Şimdi bu vegan çocuklarda büyüme ve gelişme vegan olmayan çocuklara göre daha e, Az oluyor yani vegan beslenen çocuklar daha az erken gelişmiş. Erken dönemde. Evet erken, erken dönemde, dönemde. E, vegan olmayanlar daha iri oluyor. Anneler babalar bunu dert edinsin mi? Bu bir kriter mi? E, normaline yani şimdi şu, bu şöyle, büyüme gelişme olayını. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hmm, i̇nek sütü içerisinde bulunan growth hormonu miktarı yani büyüme hormonu miktarı e, insan büyümesi için programımıza edilmiş bir miktar değil. Çünkü dananın bir acelesi var. Yani biz, bizim yavrularımız diğer yavrular gibi işte doğar doğmaz yarım saat sonra yürüyebilen bir işte yeni bir takım nörolojik gelişim tamamlamış canlılar değiller. Bizim erişkin formumuza ulaşma e, süresi yaklaşık işte 20 yılı buluyor. Hani bir insan yavrusu doğup tam erişkinle ulaşma 20 yılı buluyor. Ama bir dananın erişkin versiyonu ulaşma süresi maksimum 18 ay. Şimdi onun e, hızlıca büyümeye ihtiyacı var. O yüzden de inek sütünün içindeki büyüme hormonu miktarı inanılmaz boyutlarda. E, ve dana bunu sürekli aldığında inanılmaz bir şekilde büyüyor. Çünkü onun yaşam döngüsü o ve yani o, o, o türün anne sütünün formalizasyonu o hayvana yönelik. Şimdi şöyle bir şey var. Yani insan bu kadar çok büyüme hormonu aldığında e, yani inek sütü tükettiğinizde çok fazla büyüme hormonu alıyorsunuz. Tabii ki sadece ne, işte süt ve süt ürün tüketmeyen çocuklar vegan çocuklara göre ilk başta daha iyi oluyorlar. Normal mi bu? Değil. Bu peki? Bu normaldi. Bu insan doğasına aykırı olan bir şey. Ee, bunun bununla ilgili aslında bir sürü çalışma var. Hani vegan olanla olmayan çocuklar arasında hani gelişimi gözetmek açısından. Yaşamın ilk dönemlerinde özellikle yani ilk ilk 5 yılında vegan çocuklar sanki daha küçükmüş gibi görünüyor ölçeklerde. Ama ergenlikte kendi genetik potansiyellerini yakalıyorlar bu çocuklar. Yani ergenlikte diğer diğer yaştaşlarından daha kısa kalmıyorlar. Hı. Hani genel sav bu oluyor. Yani indeksi vermezseniz, çocuğunuzun boyu kısa kalır, işte nihin gelişim geri kalır gibi bir savla yaklaşılıyor. İlk başta da sanki öyle görünüyor gerçekten ama erişkin formunda arada bir fark olduğu gösterilmemiş. Evet. Genel sağlıklılık bu... kısmı hariç ama yani hani e, vegan çocuklar e, normal e, indeksli beslenen çocuklara göre çok daha az hastalanıyorlar. Ee, çok daha az kronik hastalık sahibiler. Yani bunlar benim kendi gözlemlerim. Takip ettiğim vegan çocuklar var. Ee, bağışıklık sistemleri ıı, gereksiz imunizasyonla uğraşmıyor. Kronik inflamasyonla uğraşmıyor. Çünkü antikor üretimi durdurulmuş oluyor belli bir süre aslında belli bir şeyde yani, yani hayvansal tüketimlerde çok fazla antikor yani antikoru tetikleyici ötkenler olduğu için e, ...inflamasyonat yani ilıtalanmaya daha yatkın oluyor bu çocuklar evet. daha aslında e, senin gözlemlediğin çocuklar daha sağlıklıdır daha sağlıklı ama bir genel anlamda demek. da böyle Gelen bir, da böyle da böyle bir yani. şeyden bahsediyoruz zaten şimdi bir de e, en çok sorulan şeylerden biri bana da böyle bir soru gelmiş Dadem'in e, bu çocukların beslenmesinde en çok neye dikkat etmeliyiz? Bir çocuğu anne baba atıyorum çocuğu vegan beslemeye karar verdi. En çok neye dikkat etmesi gerekiyor? Yani şimdi B12 çok temel noktada olan bir vitamin. Ee, nöral sistemin, beyin sisteminin gelişimi için çok önemli. DNA yapımı için çok önemli bir vitamin. Ee, ta gebelikten aslında bu sürecin dikkat edilmesi gerekiyor. Evet bu çok yani. önemli. Biz gebelikte vegan beslenmeyi de işlemiştik. Gebe, o zaman vegan yaşayan gebelere de B12'lerine özellikle dikkat evet, etmeleri yani gerektiğini Yani Bir gebenin söyleyelim. B12 düzeyinin 400'ün altına düşmemesi lazım. Evet. Çünkü anne kandaki çocukta aktif DNA yapımı var. Ee, ve DNA yapımı için çok önemli bir vitamin B12. Hı hı. O yüzden e, düzenli haftada belki de 1000 mikrogram kadar hani metilkobalamin almalarını Tavsiye evet. ederim ben gebelerin. Yani haftada minimum 1000 bin, bin mikrogram almaları lazım ki... Hani serum B12 düzeyini... 400 üzerinde tutmak için. Şimdi bu metil kobalamin, siyano kobolemin de bana son zamanlarda çok sık soruluyor. Ben Hı -hı. de metil kobalamini öneriyorum. Hı -hı. Çünkü siyano kobolemin uzun süreli kullanımda çok um, toksik etkileri, toxic var, etkileri, etkileri var. var. Ve vücut bunu atmak yani toksik e, detoksifikasyon mekanizmasını çalıştırıyor onu atmak için. Metil formu Türkiye'de var artık ve Hı -hı. çok da pahalı değil. Evet, evet, e, onu kullanabiliriz. Kesinlikle yani, kullanabiliriz. Evet. Ama e, şey de demiyoruz burada. Yani siyano kobolemin içerenler oldukça kötü ve ...sağlıksız demiyoruz. Sadece... Mecbur kaldığımızda evet. o, o, kullanılabilir belki ama... ...hani e, şu an artık mecburda değiliz. Yani hani evet. geliyor metil koblemin e, formu geliyor. Metil koblemin aktif ve doğal bakterinin kendi ürettiği formu. Yani sentetik formu değil. E, Türkiye'de aslında metil koblemin dışında... ...hidroksikobolemin ve siyenokobolemin olanlar var. Hı hı. E, şöyle koblemin aktif bir molekül ve serbest halde duramaz doğada. Onu bir şey bir şeye bağlamanız gerekiyor. E, doğada bakteri onu metile bağlıyor laboratuvarda siyano ya da hidroksiy molekülüne bağlıyorlar. Siyano şeyden koptuğunda yani vücut onu kopardığında açıkta kaldığında eğer ortamdan hidrojen bulursa siyano dönüşüyor. dönüşüyor. Evet, bu çok en tehlikeli kısım bu. Bunu da evet. aydınlatmış olalım. Aslında konumuz B12 değil ama evet. bunu da çok sık sorduğunuz için ben de e, sormak istedim. E, bir de e, vegan beslenen çocuklarla ilgili e, B12'den başka demir konusu var. E, vegan beslenen beslenenlerin demir Oranı her zaman düşük mü olur? Biz e, bizler demiri Yo. daha mı düşük oranda alırız? Hayır. Hep bu soruluyor çünkü. Hayır. E, onu biraz açıklar mısın? Şimdi Bir yaralanım denen bir kavram var. Evet. Bir şeyin içerisinde bir maddenin olmuş olması ondan işte maksimum yaralanabildiğiniz anlamına gelmiyor. İnek üstündeki demir miktarı anne sütünün yaklaşık 250 kadar 250 katı kadar ama bir yararlanımız yüzde işte 20'si kadar değil. Hı hı. E, çünkü işte o bahsetti ki kronik inflamasyon yapıyor, bir takım alerjik reaksiyonlar gibi. Bazı arjyalar fazla değil. Evet, bağırsak yüzeyinde ya, yaptığı hasardan dolayı e, demir emilim emil bir yerden sonra bozuluyor. Hı hı. E, aslında çok daha fazla demir içermesine rağmen faydalanamıyoruz. Bitkisel demir kaynakları'nın yararlanımı çok daha yüksek. Bir bağırsakta bir hasar yok. hani bağırsakta emilim bozulacak Eflamasyon bir ya. inflamasyon yok. E, i̇ki <gülüyor> Daha aktif e, indirgenmesi gerekmeyen bir demir var bitkiler kaynaklarda. Hı hı. Sadece şöyle bir şey var. Biz e, bir inek kadar bitkileri çiğnemiyoruz, Çiğneyemiyoruz. Hani bugün dünyasında kimse çiğnemiyor zaten de, hani herkes direkt yutuyor. E, ama e, inek gibi yuttum, tekrar geri getirdim. Bir, bir mekanizma miktar daha yok. Hani bizim böyle bir mekanizmamız yok. E, ben şöyle söyleyeyim, hani benim kan demiri düzeyim ki benim Akdeniz anemi'm var. Thales var. Şu an... ...vegan olmadığım yıllara göre... ...ki hani hiç böyle 60'ın üzerine çıktığını... ...bilmem ben kan demirimin. En son baktığımda... ...125'ti kan demirim. Bunun nedeni... hani ...bana gelen insanlar da en çok anlattığım şey şu. Biz bitkileri yeterince... ...çiğneyemediğimiz için parçalamak gerekiyor. Yani... Bitkideki demir selülozun içerisinde duruyor. Bizde selülozu parçalayabilen bir mekanizma, bir enzimatik sistem yok. O yüzden onu mekanik olarak parçalamak gerekiyor. O yüzden ben en çok yani Ekkada'ya geçildikten sonra, 7. aydan sonra yeşil su yapmayı hmm. ve tüketmeyi öneriyorum. Hani bolca. Hmm. Ee, öyle ne bileyim ben yani çok ultra böyle uçak motorlu Blenderlara falan da ihtiyaç yok yani hani çok ucuz 100 liraya bile 70 evet, liraya, aldım sadece, ben sadece, liraya aldım mesela. 100 liraya aldım sadece sadece genel sağlık adına işte plastikten uzak ne, ne demiğim bir cam blender tercih edilebilir belki hani melezden ben öyle yapıyorum hani, o endokrin bozucuları evet endokrin için. bozuculardan uzak durmak için yani çünkü plastik olan her şey aslında sağlıksız yani gıda ile temas etmesi sağlıklı bir şey değil Hı -hı. Ee, Hmm, bir de yani yeşil smoothie yaparken mutlaka içerisine yani meyve koyduğunuz için ortamda ekstradan C vitamini oluyor. Bu biyo yararlanımı arttıran bir şey. Evet, biyo yararlanımı artırıyor C vitamini ama bunun yanı sıra bunu yaparken mesela kahvaltılarda çay tüketimi, kahvaltılarda Hı -hı. kahve. Hani bu yetişkinler için de geçerli. Kesinlikle. Çocuklara da veriliyor. Ben çok sık görüyorum çocuklara kahvaltıda çay veriliyor. Ben neler Bunlar şey. da yani evet siz güzel çocuğuna kola içiremem ne biliyorum ben yani <gülüyor> Yani e, siz çocuk doktorları olarak neler acaba tecrübe ediyorsunuz kim bilir. E, bir, bir yandan bir de yaşam alışkanlıklarını da düzenlemek evet. gerekiyor. En başta aslında beslenmeden ziyade düzenli yaşamak gerekiyor. Düzenli uyku, e, düzenli beslenme, aktivite, düzenli aktivite yapmak gerekiyor haftada en az üç kez. Yani çocuğa da yaptırmak gerekiyor. E, bunun dışında kötü alışkanlıkları çocuğun yanında sigara içmemek gibi mesela. Çocuğa kötü alışkanlıkları yanında en azından göstermemek Sen gibi. Çocuğun yani modelleyeceği bu, davranışlarda bulunmamak evet, gerekiyor. Evet bunlar da çok çünkü. önemli. Ee, sadece beslenmek iyi ben demiri verdim bu yeterli değil. Çocuğu eğitmek de gerekiyor anlatmak gerekiyor. O da ayrı bir kıt tarafı işin. Ee, şimdi bir de e, bu ben genelde vegan yaşayan çocuklara yani çocuklara böyle çok fazla bakliyat verilmemesini öneriyorum. Yani bir yetişkin kadar bakliyat yemesin çocuk. Çünkü içerisinde işte bu fitat konusu da çok sık soruluyor bana evet, son zamanlarda. Fitatlar böyle artık değerlik e, e, metallerin eminimini bozabiliyorlar. Yani sadece demir değil, çinkonun emilimini de bozabiliyorlar. Kalsiyum mesela. Kalsiyumu çok etkilemiyorlar da. Hı hı. Yani demir ve çinko eminimini bozabiliyorlar. E, ama eşdeğerlikli e, yani, yani bol bol yeşil sebze bunları engelleyebilir. Yani e, gerçekten yani sürekli her gün işte kuru fasulye ya zaten biz ilk bir biriyle çok önermiyoruz tane gıdaları hani aspirasyon riskinden dolayı ama evet. e, yöntem olarak BLV kullanıyorsa eğer ki aile... ki ben onu tavsiye ediyorum hani ek gıdaya geçiş yöntem olarak BLV yi. BLV çocukları edilgen e, kılmayan aktif kılan bir hani ek gıdaya... E, yaklaşım hı hı. E, <gülüyor> o BLV'nin içerisinde e, alt yani taneli gıdalar verilebiliyor bazen. Ama şöyle aslında miktar olarak da çok tüketilmiyor. Yani çok çok büyük sorun değil. Çok çok tek başına aslında bakliyat tüketim de çok büyük bir sorun değil. şöyle bir şey var. Çünkü eş zamanlı süt üretimi, süt tüketimi olmadığı için aslında yani bağırsaklardaki hani bir şey, bir çalışma yaparken kontrol grubunu hani karşılıklı değerlendirmek gerekiyor. Süt içen bir çocuğun bağırsaklarıyla işte hiç sütle e, münasebet olmamış bir çocuğun bağırsakları aynı değil. <gülüyor> Aslında hani orada fitat daha büyük sorunken yani süt, süt tüketen, süt ürünü tüketen bir çocukta fitat daha sorunken hani vegan bir çocukta o kadar sorun olmayabilir. Ee, bu e, vegan beslenen çocuklarla ilgili böyle değişik spekülatif haberler dolaştı bir ara bayağı medyada şu anda da böyle ekşi sözlükte orada burada bir şeyler hmm. bayağı işte insanlar paylaşıyor evet. görüyoruz Bu bunlar spekülasyon çünkü e, çocuğunuzu iyi beslemeseniz yani çocuğunuz vegan ya da değilse iyi beslemiyorsanız o çocuk sağlıksız olacak. Yani siz çocuğunuzu evet. vegan yaşıyorsanız... Yani annen, ...anne baba vegan yaşıyor, çocuk hı hı, da vegan hı. yaşayacak. Bilinçli bir şekilde yaklaştığınız zaman o çocuk daha sağlıklı olacak diğerlerine göre. Yani bunu da unutmayın, işinizde sıkıntı hı. böyle bir soru işaretleri mutlaka olacaktır. Çünkü çocuğunuz, yavrunuz için endişeleneceksiniz. Ama burada bir çocuk doktoru var. Ee, sağ olsun Özgün bugün kırmadı, geldi. Ee, ayaklarına sağlık bu arada. Ee, burada yani kendisine... Gelebilirler değil mi? Sen devlet hastanesinde çalışıyorsun. Şu an için devlet hastanedeyim. İsmini verebilir miyiz? Yani tabii ki hastanenin, Haseki Eğitim Araştırma, hastanesi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde randevu alıp gidebilirsiniz. Ee, yani reklama falan girmiyor. Çünkü devlet hastanesi yani. Bu da birazcık e, şey yapalım. Hani sıkıntı olmasın diye sormak ihtiyacı duydum. E, bu e, vegan beslenen çocuklarda e, proteinle ilgili. Şimdi hep şey hmm. deriz ya protein... Evet. Büyüme gelişme dönemi dışında çok önemli değil falan deriz. Şimdi büyüme gelişme döneminden bahsediyoruz Vallahi aslında. Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun Ondan nasıl bu yaklaşacağız? Bununla ilgili bir sürü bilimsel çalışma var. Ee, şimdi bu savı savunanlar hep e, şey modundalar. İşte esansiyel amino asitler var onları nasıl alıyorsunuz gibi bir e, soru işareti var. Esansiyel nadir bulunan amino asitler demek. Yani e, vegan çocukların hiçbirinde esansiyel amino asit yetersizliği saptanmamış bugüne kadar. Yani, e bu çok e... önemli bir şey. Tekrar söyleyelim, vegan çocuklarda esansiyel amino asit eksikliğine hiç rastlanmamış. Yok yani. Hani yani vegan beslendikleri için boy, kilo, zeka gelişim sıkıntısı yaşamış. Ne bileyim hani vegan beslendiği için işte zeka geriliği ya da başka bir kronik hastalığa sahip olmuş kanıtlanmış herhangi bir yayın yok. Yani bunun ilgili. Tıp veri tabanlarını tar tarayabilirler istiyorlar insanlar da kanıtlanmış. Hani vegan beslendiği için çocukta şu oldu gibi bir cümleyi kuracak. Hani spekülasyon dışında tıbbi bir cümle yok. Yani bununla ilgili bir bilimsel yayın yok. E zaten şeyde de öyle. Hayvansal protein alımının, bitkisel protein alımından üstün olduğunu gösteren bir çalışma hiçbir da yok. Hiçbir çalışma yok. Yani burada e, biraz... E... Sorun sorun ne biliyor Çok özür dilerim, lafın kestim. Lütfen. Sorun şöyle bir şey. E, hiçbir tıp fakültesinde e, beslenmeyle ilgili e, bir, bir bölüm... Yok ve hani Hiç bunu zaten bunu, beslenme bunu, eğitimi almıyor ki doktorlar. On deme çalışıyorum. Yani do, hekimler beslenme eğitiminden geçmiyorlar ve şöyle bir şey var. Alternatif ya da ne bileyim farklı bakış açıları konusunda da e, bir şey yok. E, böyle bir yönlendirme ya da işte bu da var ya da bu da var gibisinden aslında bir açıklama. Bütüncül geldi. bakma anlayışı mesela. Yani senin da, aldığın eğitimler, verdiğin eğitimler gibi evet. eğitimler çok fazla yok. Yani. ...insanlar bu konuda beslenme konusunda... ...çok daha böyle o kültürel delizyonlarla ilerliyorlar. Ee, Maalesef. Ama değişecek onlarda. Yavaş değişiyor. yavaş değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Sonuçta e, bunu belki de ilk defa çocuklarda... ...vegan beslenme bir... E, ...ana akım diyebiliriz artık Hı. herhalde açık radyoya. Konuşuluyor ve daha sık da konuşulacak... ...belki bilimsel çalışmalar artacak bununla ilgili. Yavaş yavaş olacak. Çünkü böyle Kesinlikle. beslenen insanlar varsa... Bununla ilgili çalışan uzmanlar da olacaktır mutlaka. Hani vegan beslenmek hep öyle denir. Ben biraz haber taraması yaptım bu canlı yayına gelmeden önce. İşte çok iyi bildiğimiz profesör çocuk hastalıkları uzmanları çok sağlıksızdır. Şey Benim meslektaşlarım çok sağlıksızdır demişler. Bence içeriğini... ...çok fazla incelemediği için sağlıksızdır demişler. Öğrenilen o denizyonlar hı hı, dedin ya... E, ...bize de okulda mesela öyle öğretildi. Vegan hı hı. diyet çok sağlıksızdır. Kan, işte kansızlık görülür. B12, kemik erimesi falan. Ama aslında doğru beslendiğimizde... Yani, ...ne kadar sağlıklı bir şey olduğunu sonradan öğrendik. Ya, sistem içindeki eğitimin birçok bir sorguları tarafı var. Yani hani mikrodalga fırının... E, ...hiçbir sağlık sorunu yaratmayacağını söyleyen... ...işte gıda mühendislerinden tutun da... ...işte sütün geçtiği o homojenizasyona... E, bu hiç bu gayet doğal hiçbir şey yok gibi hani açıklamalar ak, akla ziyan akta zarar e, bir sistem içerisinde yoğruluyor insanlar hani maalesef. zaten hani eğitim ayrı bir başlıkken oturup Belki başka bir gün konuşuruz ama yani hani e, arazı e, çok olan bir sistem Evet maalesef e, konu çok uzun ama süremiz kısıtlı 25 dakika ayrılıyor bana e, program dahilinde Ben Özgün'e çok teşekkür Esnafın, ederim bu eğer ki bu konuyla ilgili sorularınız varsa bana mutlaka iletin. Ee, yani bu Twitter'daki Vegan Sağlık Açık Radyo hesabına mesajla da evet, e, mentionlayarak da atabilirsiniz sorularınızı. Ben o soruları sonradan toparlarım. Belki özgünde başka bir şey yine yaparız. Belki bir Olabilir. daha gelir programa. Belki. Onları hani konuşulmayan şeyleri de konuşmuş oluruz. Lütfen sorun bu soruları. Ben bugün çok teşekkür ederim. Ben Belki beslenme ederim. ve diyet uzmanı Kevser Başkar'a... Doktor Özgün Başarankaya, Çocuk Hekimi Doktor Özgün Başarankaya ile program yaptık. Çocuklarda vegan beslenmeyi konuştuk. Ee, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Vegan Sağlık İnsanın ve gezegenin sağlığı için Bitki Temelli Beslenme hazırlayan ve sunan Kerser Başkara